<Gülüyor> Merhaba Arkadaşlar bu sesim geliyor mu mi Evet demin konuşmadığım için herhalde sesim gelmiyordu herkese hayırlı akşamlar diliyorum ve bu dönem birlikte Dinler Tarihi dersini işleyeceğiz. Ee, i̇nşallah e, farklı dinlerin e, geleneklerini, adetlerini, ibadetlerini konuşacağız. E, umarım zevkli, bereketli bir dönem geçirirsiniz. Size yeni döneminizde hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sesi açmaya çalışayım. Nasıl açıyoruz? Şu an nasıl sesim? Biraz daha mikrofona yakın oturayım o zaman. Mikrofonum burada. Tamam. Evet. Değerli arkadaşlar... E, bu ilk dersimizde dinler Tarihi dersine bir giriş yapacağız. E, herhalde bu sizin bu dönemin ilk dersi oluyor. E, çok güzel. Evet. E, ne yapacağız biz bu dönem? E, ders notlarınızda göreceğiniz gibi ee, bugün bir giriş dersinden sonra e, yavaş yavaş e, farklı dini gelenekleri e, ele alacağız e, ve bu e, dinler üzerine konuşacağız. Ben e, metne sadık kalmayı çok e, şey yapmıyorum, e, benimsemiyorum. Mümkün mertebe... E, metindeki bilgileri de verebileceğim e, şeyler e, konuş, e, dersler işleyeceğim, anlatacağım. Ama e, onun dışında sizin daha iyi anlamanız için e, konuları kavramanız için bazı e, şeylere de e, temas edebilirim. E, elinizde bu metinler olacağı için e, bu metinleri sizin okuyacağınızı bunları e, hazmedeceğinizi düşünüyoruz. Onların üzerine ben ilave ekstradan size bazı bilgiler vermeye çalışacağım. E, notlarımızda ufak tefek değişikliklerimiz var. E, şey e, aynı metin yani metinlerin aynı olduğu bölümler de var. Değişiklikler de var. E, doğrusu ben emin değilim hangi bölümler e, aynı hangileri de, e, değişti. Ona göre bir bakarsınız e, farklı yerleri e, takip edersiniz. Arkadaşlar e, e, Bildiğiniz gibi e, Burada e, zaten ekranda bir e, metin var e, Bu metin muhtemelen geçen yılki metinle aynı e, Bunda bir değişiklik olduğunu zannetmiyorum ama bütün 14 haftanın içerisinde Farklı değişiklikler olabilir. Onu çok iyi bilmiyorum. Evet, değişiklik var. Yani onu biliyorum ama hangi bölümler değişik, ondan emin değilim. Şimdi arkadaşlar e, dinler tarihi e, konuşacağız. E, zaten siz e, muhtemelen matematik e, listesinden beri İlahiyat ön lisans programında olsun, İlahiyat'ın bundan önceki yılında olsun e, İslam'la alakalı e, çok sayıda e, ders gördünüz, pek çok bilgiye sahipsiniz. E, dolayısıyla biz mümkün mertebe size e, dünyada yaşayan, e, mensubu bulunan dinler hakkında e, bilgiler sunmaya çalışacağız. ve Bunları anlamak için... E, Din nedir? E, dinler tarihi nasıl bir disiplindir? E, nasıl gelişmiştir? E, İslam'ın dinler tarihine bakışı nedir? Bunlar hakkında biraz konuşacağız. Siz de elimizdeki bu metni okuyarak e, bizim bu e, benim sunumu esnasında eksik bıraktığım hususları tamamlayarak e, şeyi e, dönemi e, tamamlayacağız. Şimdi öncelikle e, biz biliyoruz ki e, insanlar e, tarih boyunca hep bir şeylere inanmışlar. Yani insanlar e, hep bir e, dine mensup olmuşlar. Bu din bazen e, ilahi bir din olmuş, e, ilahi e, bir vahyin e, sonucunda ortaya çıkmış bir e, Bu şeyin donması benden mi kaynaklanıyor acaba? Eee bir bakayım ben. Ee, kablosuz bağlanıyorum ama şu an kablo ile bağlanamayacağım ama e, bir e, sonraki derste kablo ile bağlanmaya çalışayım e, şu an şey e, kablo ile bağlanamayacak kadar uzaktayım abone bir dakika bir bakayım ben Gugi <gülüyor> yora. Arkadaşlar maalesef kablo ile şu an bağlanamayacağız İnşallah bir dahaki derse şey yapmak e, e, kablo ile bağlanmaya çalışacağız e, Kezban Hanım ilk dersten bırakmayın ipin e, biraz sabır e, başlangıçlarda böyle aksilikler olabilir e, inşallah e, bunlar tekrar etmez diye ümit ediyorum Evet Ne dedik? Bütün tarih boyunca toplumlarda dinin var olduğunu görüyoruz. İnsanlar bazı şeylere inanıyorlar ve bu inandıkları şeyler hakkında biz o insanlardan kalan arkeolojik şeylerle kalıntılardan bilgi sahibi oluyoruz bize e, Kur'an-ı Kerim'in ve Kitab-ı Mukaddes'in bildirdiği kadarıyla da e, Allah e, ilk insanı yarattıktan sonra ona e, şeyler, e, bilgiler veriyor, vahiy veriyor. Ve ilk insanla birlikte din başlıyor. Arkadaşlar e, biliyorsunuz e, 19. yüzyıldan itibaren e, yükselen bir ee, dine e, pozitivist yani sadece dine değil her şeye pozitivist yaklaşım söz konusu. 18. yüzyıldan itibaren başlıyor ee, ve e, olaylara, tarihe pozitivist bir yaklaşım e, mevcut. Bu pozitivist yaklaşım sonucunda insanlar e, dinlerin e, bir hakikat taşımadığını e, insanların üretmiş olduğu, korkularından ümitlerinden, beklentilerinden üretmiş oldukları bir e, e, sistem olduğunu düşünüyorlar. Ve bunları, e, böyle sunuyorlar. Ve bu e, Avrupa'da olsun, e, gelişmiş dünyada olsun çok taraftar görüyor. Hatta ülkemizde de e, bazı insanlar hala bu e, görüşün etkisinde olduğunu e, görebiliyoruz. E, önemli olan e, şu ki ee, işte pozitivist yaklaşımlar sonucunda e, oluşan e, din e, anlayışı e, pek çok e, olayı açıklayamamaktadır. Bundan dolayı e, insanlar e, dini fenomenleri, e, bilim adamları dini fenomenleri, dini yaşanan şeyleri, dini görüntüleri inceleyerek kendi felsefi ve e, dini e, kanaatlerini olaylara karıştırmadan e, dinleri incelemeye başlamışlardır. E, din e, araştırmaları, din bilimi e, batıda ortaya çıktığı zaman e, çok ilginç bir şey söz konusuydu. Şöyle ki, e, biliyorsunuz e, orta çağda e, Hristiyanlık ee, Avrupa'daki e, pek çok alanda söz sahibiydi. Özellikle e, bilim ve kültür alanında e, Hristiyan ki, e, Katolik Kilisesi'ni onay vermediği e, şeyler e, kabul edilmiyordu. Hepiniz işte e, dünyanın döndüğünü söyleyen bilim adamının e, Engizisyon'da yargılandığını e, biliyorsunuz. Ne oluyor? Öncelikle Orta çağ sonrasında aydınlanmayla birlikte e, bilim, felsefe, kültür alanında e, yenilikler, e, yeni gelişmeler oluyor. Fakat bu gelişmeler, e, bu gelişmeler e, Hristiyanlığa rağmen oluyor. Yani Hristiyanlığın e, engellemelerine, Hristiyanlığın e, sınırlamalarına rağmen oluyor. bunun bir sonucu olarak Avrupa'da bilim ve din hep birbirine zıt, düşman birbirinin karşıtı iki kavrammış gibi algılanıyor. İslam dünyasında bu söz konusu değil. Yani biz din alimlerinin aynı zamanda bilimle uğraştığını biliyoruz. Ve bilimsel araştırmalarda dini gerekçelerle e, engellenmediğini biz biliyoruz. Yalnız e, Avrupa'da e, bu böyle cereyan etmemiş. Bunun bir sonucu olarak da e, din ile bilim, din insanları ile bilim insanları birbirine karşıt, birbirine düşman, birbirinin muhalifi olarak algılanmışlar. E, i̇şte ilk defa 19. yüzyılın ortasında 1850'lerde Max Müller diye bir adam kalkıyor ve din biliminden bahsediyor. Yani birbirine düşman olan iki şeyin, dinin ve bilimin bir araya toplanıp e, bir e, kavram oluşturması ilginç oluyor. Ve e, Max Müller e, din biliminden bahsediyor. Yani diyor ki biz nasıl e, işte e, botanik yapıyoruz, nasıl ee, işte e, nebatatı inceliyoruz, nasıl hayvanatı inceliyoruz, nasıl gök cisimlerini inceliyoruz, nasıl denizleri ve denizlerdeki canlıları inceliyoruz. Aynı şekilde biz bilimli e, dinleri de inceleyebiliriz. Aynı şekilde biz dinin de bilimini yapabiliriz diyor ve böylece e, din biliminden bahsediyor. Nedir bilimin e, kuralı? Nasıl bilim yaparsınız? Mesela yaprakları inceleyen bir bilim adamı olsanız, nasıl bilim yaparsınız e, ulaşabildiğiniz bütün yaprak çeşitlerini toplar bunların benzerliklerini farklılıklarını e, her birinin kendine has özelliklerini e, işte geçmişlerini e, ve yetiştiği ortamları inceleyip sonunda bunları e, işte bilimsel kurallar halde e, şey yaparsınız mesela çok herkesin bildiği bir şey vardır. İşte iğne yapraklı ağaçlar e, ne yapmazlar? Kışın e, yapraklarını dökmezler. Bu nasıl oluşuyor? işte? E, bütün iğne yapraklı ağaçlar incelenmiş ve hepsinde görülen bir kural olarak sonunda bilimsel bir hakikat olarak bu sunulmuş. Benzer bir şeyi de Max Müller biz dinler için yapabiliriz diyor. Bütün erişebildiğimiz dinleri inceleriz. Bunları e, benzerliklerini, farklılıklarını e, ortak yönlerini ortaya koyabiliriz. E, bu dinlerin ortaya çıktığı ortamları inceleyebiliriz diyerek e, dine bilimsel bir yaklaşım yani e, inanan bir yaklaşım değil. Dini kabul eden o dinin bir parçası olan bir yaklaşımı değil. Dine uzaktan e, bakan dine mesafeli olup ama dini inceleyen bir e, araştırma yapılabileceğini e, söylüyor. Maksimüller. Bundan dolayı da e, modern e, dinler tarihi araştırmalarında Maksimüller bu disiplinin atası sayılıyor. E, biz e, kendi geleneğimize bakacak olursak arkadaşlar e, öncelikle biz Kur'an-ı Kerim'e bakalım. E, Kur'an-ı Kerim'de e, İslam dışındaki e, bazı dinlere çok sayıda atıf var. Mesela ee, en çok Peygamber Efendimizin e, şahsen muhatap olduğu insanlar inanç e, şeyi e, sistemi o dönemdeki e, şirk e, sistemiydi veya paganizimdi. Kur'an-ı Kerim'in pek çok yerinde biz e, paganizmle alakalı bilgiler görüyoruz, onları eleştiren, onları davet eden, onlara mesaj ileten ayetler görüyoruz. Bunların yanı sıra Paganizmin dışında Putperestliğin dışında Kur'an-ı Kerim'de çok sayıda Yahudilikle ve Hristiyanlıkla Alakalı ayeti de görüyoruz Bunların hepsi bize e, İslam'ın e, Diğer dinlere Bigane kalmadığını Diğer dinlere ilgisiz kalmadığını e, Gösteriyor Diğer dinle ilgileniyorlar ve, Yani Kur'an ilgileniyor Müslümanlar ilgileniyor Ve diğer dinlerle hakkında bilgi sahibi olmamızı istiyor Allah. Yani e, tabir caizse Kur'an'ın bize sunduğu şey e, bizim başka dinler hakkında bilgi sahibi olmamızı teşvik ediyor. Bunun içindir ki Müslümanlar en erken dönemden itibaren e, hep e, diğer dinlere ilgi duyuyorlar, araştırıyorlar, bunları e, inceliyorlar. Ee, mesela peygamber efendimizin arkadaşları arasında da pek çok insan e, aslında doğuş itibariyle farklı bir dini kültürün içerisinde doğduktan sonra ya müşrik olarak veya mecusi olarak veya Hristiyan olarak veya Yahudi olarak doğduktan sonra Müslüman olduğunu ve e, işte o kültürdeki e, bilgileri peygamber efendimizle paylaştığını biliyoruz. Peygamber efendimizin içinde yaşadığı toplumdaki inanç geleneklerini, dini geleneklere aşina olduğunu bildiğini, onların eleştirilecek hususlarını, onların olumlu taraflarını ve olumsuz taraflarını bildiğini görüyoruz. Dolayısıyla Müslümanlar tarih boyunca... Kur'an-ı Kerim'in teşviki, peygamber efendimizin uygulamasını takip ederek diğer dinlerle ilgilene gelmişlerdir. Ee, Müslümanlar e, en erken dönemden itibaren e, emirleri altında, hakimiyetleri altında yaşayan diğer din mensuplarının e, dinlerinden korkmamışlar onların dinlerini öğrenirlerse onlardan e, olumsuz olarak etkilenmekten korkmamışlardır. İnançlarını kaybetmekten korkmamışlardır. Böyle bir korku Müslümanlar için yersiz bir korkudur. E, o insanlar diğer dinler hakkında bilgi sahibi olup e, o dinlerin mensupları ile iletişime geçip zaman zaman onlara e, tebliğ faaliyetlerinde bulunduklarını biz biliyoruz. Evet. Müslüman alimler arasında diğer dinleri e, araştıran bu konularda e, kitaplar yazan çok sayıda alimin e, varlığını biliyoruz. E, mesela e, 20. yüzyılda yaşamış çok meşhur e, dinler tarihi e, uzmanlarından Erik Sharp isimdeki bir e, e, araştırmacı ki Erik Sharp e, dinler tarihi araştırmalarında çok önemli bir isimdir. Bu adam e, e, Şehristaniye'yi El-Milal ve Nihal isimli e, kitabı yazan e, Şehristaniye'yi e, diğer dinleri objektif e, incelemesi sebebiyle diğer dinlerin inançlarını, ibadetlerini ve e, kanaatlerini e, objektif olarak sunduğu için e, modern bir dinler tarihçisine benzetmektedir. Bu önemlidir arkadaşlar. Çünkü biz aynı objektifliği her zaman e, görememekteyiz. E, bu e, önemli bir husus. E, şimdi e, burada e, dinlerden bahsettik. Dinlerin e, içlerinde farklı bölünmeler var. Farklı ekoller var. Biz bunlara mezhep diyoruz. E, ne demektir e, mezhep? İşte bir dinin e, farklı yorumları, e, farklı e, şekilde, e, pratik hayata uygulanması, e, pardon, e, farklı şekilde uygulanması e, örnekleri e, ile biz mezheplerin ortaya çıktığını görüyoruz. Bizim Müslümanlar arasında da bildiğiniz gibi farklı mezhepler var. E, Aynı şekilde Yahudilikte, Hristiyanlıkta, Mecusilikte, Hinduizmde, Budizmde de böyle o dinin genel bakış açısını paylaşan ama farklı yorumları sahip olan e, mensuplarına e, farklı yaklaşımlarla e, öğretilerini aktaran e, mezhepler vardır. Bu mezhepler arasında bu e, daha çok e, çoğunluğu temsil eden e, veya e, işte o dinin e, içerisindeki güç sahiplerinin savunduğu görüşler, mezhepler daha çok ortodoks olarak nitelendirilmiştir. Yani ana akım, e, ana gövde olarak nitelendirilmiştir. Bu e, ana akımın dışında kalan e, diğer görüşler, diğer mezhepler ise heterodoks olarak nitelendirilmiştir. Mesela e, bunu e, İslam geleneğinde e, isimlendirecek olursak, e, İslam geleneğinde yani bu kavramları, bir e, kavramı, bir dini e, geleneğin dışında başka yerde kullanırken dikkatli olmak lazım ama daha net anlaşılması için söyleyebiliriz. Ehli sünnet e, İslam e, şeyinde ortodoksiyi temsil eder. Ortodoksluk demek. Ortodoksluk ehl Sünnet demektir. Ama işte ehl Sünnet'in dışında kalan e, işte rafizi hareketler mesela heterodoksiyi temsil ederler. Yani ana akımın dışında kalan tali e, azınlık e, şeylerdir bunlar. E, nelerdir? E, mezheplerdir. Arkadaşlar e, dinlerin farklı tasnifleri vardır. Ee, bu farklı tasniflerin e, detayları e, mesela e, işte e, ilahi dinler e, olarak nitelendirilen yani ilahi bir kaynağa dayanan dinler olduğu gibi gayri ilahi dinler vardır. Bu tasnifler aslında sıkıntılı şeylerdir. Çünkü yeryüzünde gerçekten çok sayıda e, din mevcuttur. Ve bu bütün dinleri e, çatısı altına toplayacak bir tasnifi gerçekleştirmek çok zordur e, Biz Müslümanlar hak dinler batıl dinler şeklinde bir tasnif yapabiliyoruz veya işte e, mesajını bütün insanlığa e, yaymaya çalışan bütün insanlığa hitap eden bazı dinler vardır veya belli bir gruba veya belli bir etnik e, cemaate e, hitap eden dinler vardır. Mesela bunlara evrensel e, veya milli dinler e, isim verilebiliyor. E, yani farklı bakış açıları ile farklı e, dini tasnifler mümkündür. Fakat bunların hiçbirisi nihai tasnif değildir. E, bunlar e, sadece olayları görmemiz için farklı bakış açılarını e, yansıtır. Arkadaşlar, e, tabii ki her dinin kendine göre farklı e, Tanrı anlayışı, farklı Tanrı an ilişkilerine bakış açısı vardır. E, i̇şte insanlardan beklediği farklı yaklaşımlar vardır. Bunları da inşallah e, zaman içerisinde yavaş yavaş e, konuşacağız e, ve e, inceleyeceğiz. Arkadaşlar, e, din e, şey olarak e, Orta Doğu'da e, çok sayıda dinin var olduğunu görüyoruz. Mesela işte elimizdeki e, notlara bakacak olursanız kadim dini gelenekler başlığı altındaki dinlerin pek çoğunun e, Harraniler e kadar olan bütün dinlerin Orta Doğu merkezde olduğunu Mezopotamya dinlerini, Sümer dinlerinin Asur ve Babil dinlerinin, Eski Mısır dinlerinin, Anadolu dinleri, Hitit dini, Frigye dini, Urartuların, bun, Harraneler, bunların hepsi Orta Doğu'da var olan varlığını devam ettirmiş dinlerdir. Bu dinlerin e, işte e, çoğunluğu e, çok tanrıcı dinlerdir. E, bunların işte e, günümüze kalmış çeşitli e, şeyleri vardır işte kalıntıları vardır. Mabetler söz konusudur veya mabetlerde ibadet esnasında kullanılan eşyalar söz konusudur veya işte bazı farklı şeyler vardır ki biz onun mimari yapılar veya işte kapkacaklar üzerindeki işlemeler ve tasvirler ile alkelütlar, bunlardan dini e, anlamlar, dinin e, etkilerini çıkarttığını biz görüyoruz. Arkadaşlar bu e, işte e, kadim dini geleneklere bakarak e, ilk dinler tarihçileri, Avrupa'daki ilk dinler tarihçileri e, dinlerin e, başlangıcını e, İslamın öngördüğü şekilden farklı bir şekilde e, sunmuşlardı. Mesela biraz önce de ifade ettiğim gibi İslam'a göre e, dinler Allah'ın insanları yaratması ilk insanı yaratması e, ve ona vahiy etmesiyle başlamıştır. Ve e, zaman içerisinde insanların Allah'ın vahiyine e, mesafe e, koymaları uzaklaşmaları sonucunda e, bu e, dini bozulmalar yaşanmıştır. Şirkler, pagan gelenekleri, çok tanrıcılıklar Müslüman bakış açısına göre hep tevhid dininin bozulmasının bir sonucudur. Yalnız biraz önce bahsettiğim gibi Avrupa'daki pozitivist bakış açısına sahip din araştırmacıları bu bakış açısını paylaşmamaktadır. Ve onlara göre din aslında... E, tevhid, tek tanrıcılıkla başlamamıştır. Tam tersine çok tanrıcılıkla e, totemizmle, animizmle başlamıştır. Daha sonra evrim geçirerek, daha sonra gelişerek tek tanrıcılığa varmıştır. E, bu e, görüşün e, taraftarlarının e, ifade ettikleri temel görüş şudur. Biliyorsunuz 18. 19. yüzyılda Avrupa'dan yola çıkan e, maceracılar, Avrupa'dan yola çıkan araştırmacılar e, uzak kıtalara e, daha önce insanların e, e, hiç gitmediği yerlere gidiyorlar. Buralar Amerika'daki, Kuzey Amerika ve Güney Amerika'ya varıyorlar. E, işte Avustralya'ya varıyorlar. E, çeşitli adalara varıyorlar. Ve o Afrika içlerinde daha önce Avrupalıların gitmediği yerlere gidiyorlar. Ve buradaki insanlarla işte iletişime geçiyorlar. Tabi bu iletişime geçmek çok modern bir tabir oluyor. Gidip oraları yağmalıyorlar. Oraları sömürüyorlar. Ama oradaki insanları inceliyorlar. Bakıyorlar ki bu insanlar bunu tırnak içinde söylüyorum. Yani bu benim kendi görüşüm değil o insanların görüşü bu o, Avrupa'daki medeniyetin uzağında yaşayan insanlar ilkel olarak nitelendiriliyor. Çünkü Avrupa'daki e, insanların sahip olduğu e, teknolojiye ki o zamanki teknoloji muhtemelen buharlı e, makinelerin var olduğu bir teknoloji. İşte ateşli barutlu silahların var olduğu bir teknoloji. E, bu teknolojiye sahip değiller. İşte bu teknolojik üstünlüğe sahip olan insanların o teknolojiye sahip olmayan insanlara bakışı işte gelişmiş ve ilkel ayrımı öne çıkıyor. İşte bu insanlar şöyle düşünüyorlar. Hatırlayacaksınız hepiniz bir şekilde Darwinizmden haberiniz vardır. Biliyorsunuz Darwin e, ne yapıyor? E, hayatın başlangıcı hakkında e, bir teori geliştiriyor. Diyor ki biz e, elimizdeki tarihsel verilere bakarak insanların e, devamlı bir gelişme veya eşyanın e, devamlı bir gelişme içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani bir evrimin var olduğunu görüyoruz. İnsanlar ve varlıklar daha mükemmele doğru, daha iyiye doğru evrim geçiriyorlar. Gelişiyorlar diyor. Ama e, Darwin bu elimizdeki verilere dayanarak e, iddia ettiği bu görüşü elimizde veriler olmayan bir geçmişe götürüyor. E, i̇şte bu 19. yüzyılda e, her şeyin kaynağı, her şeyin başlangıcı merak ediliyor. İşte, e, ne bileyim işte hayat nasıl başlamıştır? İşte, e, diller nasıl ortaya çıkmıştır? E, ne bileyim işte e, aklınıza gelebilecek her şeyin nasıl başladığı araştırılıyor. İşte Darwin'in yaptığı da tabirca caizse bir nevi e, bu tür e, işte e, nasıl başladığını, e, ilk defa bu işlerin nasıl ortaya çıktığını göstermeye e, yarayan bir teori. Darwin diyor ki bizim elimizdeki verilerin gösterdiğine göre <gülüyor> işte böyle bir gelişme var. Ama bu elimizdeki verilerin başlangıcından önceki döneme ait elimizde bir veri olmadığı için bir şey gösteremiyoruz. Burada ne ortaya çıkıyor? Darwin'in teorisi ortaya çıkıyor. Diyor ki Darwin eğer bu bizim gözlemleyebildiğimiz evrimi önceye doğru götürürsek o zaman e, göreceğiz gidiyor hayat e, önce suda başladı tek hücreli bir canlı olarak başladı sonra bu e, suda e, başlayan hayat e, karaya çıktım Karada işte e, farklı türlere e, gelişti ve insan da işte en çok benzeyen e, türlerden birisi olan maymunun şeyinden, soyundan gelmiştir gibi bir teori geliştiriyor. Bu teori bizde biraz şey olarak yani Darwin insanlar maymundan geldi der şeklinde biraz tabirca ise karikatürize ediliyor. Yalnız bunun bunun ötesinde bir etkisi var. Şöyle ki ee, doğru, Darwin bunu da söylüyor ama e, Darwin'in görüşüne göre her şey ilkel bir haya, e, noktada başladı ve daha mükemmele doğru evrildi. E, Darwin bunu dini alana uygulamıyor. Yani Darwin, dinlerin de ilkel olarak başladığını ve geliştiğini e, kompleks, daha e, sofistike hale geldiğini iddia etmemekle birlikte e, dinler tarihi araştırmacıları, pozitivist araştırmacılar e, hayat nasıl basitten e, komplekse doğru geliştiyse, gelişmişe doğru geliştiyse, aynı şekilde dinler de basit olarak başlamıştır, ilkel olarak başlamıştır ve daha e, kompleks, daha e, sofistike hale gelmiştir ve en sofistike hali de Hristiyanlıktır görüşünü ifade etmişlerdir. Şimdi e, bu konu tabii ki e, Müslümanların e, kabul etmediği e, bir şeydir. Çünkü burada bir yaratıcı fikri yoktur. E, burada e, işte e, vahiy gönderen, insanlara yol gösteren bir yaratıcı yoktur. E, buradaki şey e, işte canlıların tabii e, evriminin sonucunda ilkelden e, komplekse doğru e, bir e, gelişim gösterdiği fikrine dayanmaktadır. E, bunu e, ispat etmek isteyen, öncelikle bunu söyleyen insanlara e, sorulan şey şudur: bunu nasıl ispat edebilirsiniz? E, genelde 19. yüzyıldaki e, araştırmacılar bunu şu şekilde ispat etmeye çalışıyorlar. E, Avrupa'da yaşayan, e, medeni dünyada yaşayan insanlar e, evrim e, skalasında üst sıralara çıkmış insanlardır. E, mesela işte bir Güney Amerika'daki, Brezilya'daki bir yerli e, daha önce hiç Avrupalı birisiyle karşılaşmamış, üzerinde e, modern e, kıyafet giymeyen Yerliler ise e, o evrim skalasında daha alt düzeylerde bir yerdedir. E, bilim adamları e, eğer biz gözlemleyebileceğimiz en basit, en ilkel e, hayat tarzı olan bu e, işte e, yeni keşfedilen bölgelerdeki e, insanların hayatını incelersek işte bizim de yüzlerce yıl önce belki de binlerce yıl önce yaşadığımız hayatın benzerini müşahede etmiş oluruz. Bunun bir yansıması olarak da bizim bu gördüğümüz insanların dinini incelersek de bizim o döneme ait o insanlık seviyesinde olduğumuz döneme ait e, dinimizin e, izlerini bulabiliriz diyor. Ve yapılan araştırmalar işte bu insanların e, bir e, eşyalarda e, her şeyde bir e, ruh olduğuna inanılan e, ve bu ruhların üzerinde e, daha büyük hepsini kuşatan başka bir ruhun varlığını e, kabul eden bir tür animizm söz konusu olduğunu şey yapıyor. Hatta e, işte animizmi e, savunan e, Taylor e, şöyle e, şey yapıyor. E, i̇lkel bir filozoftan bahsediyor. Yani e, filozof burada şu manaya geliyor. Etrafındaki olayları inceleyip onlardan bir ders çıkartmaya, bir neticeye varmaya çalışan kişiyi kastediyor. E, diyor ki e, din fikri, tanrı fikri önce şöyle başlamıştır. Diyor. Normalde işte e, basit bir hayat sürdüren e, ilk e, insanlardan birisi merak ediyor. E, şey yapıyor. E, yaşadığı bazı tecrübelerden yola çıkarak e, bazı sonuçlara varıyor. Uyku halindeyken e, rüya gören bu ilkel filozof rüya halindeyken hiç görmediği, hiç gitmediği yerlerde kendisini görüyor. Oralarda dolaşıyor. Bazen av yapıyor. Bazen vahşi hayvanların onu kovaladığını görüyor. Ve e, korkuyla uyandığı zaman bakıyor ki aslında rüyasında gördüğü e, o ortamda değil. Mesela eğer av yapıyorsa bir avın peşinde değil. Yatağında veya işte yattığı yerde uyuyor. Veya onu bir hayvan kovalıyorsa öyle bir hayvanın olmadığını görüyor. Buradan yola çıkarak ilk bu filozof, ilkel filozof denilen kişi şöyle bir sonuca varıyor. Demek ki diyor ben de uyuduğum zaman Benden ayrılan ve bedenim burada dururken gidip dolaşıp o rüyamda gördüğüm yerleri ziyaret eden ve sonuçta bu tecrübeleri yaşayan, uyandığımda tekrar benim vücuduma dönen bir şey var. İşte bu şey ruhtur diyor ve bunun varlığını fark ediyor o ilkel filozof. Ee, bunun e, böyle bir ruhun varlığını e, ilkel filozofu başka bir şey daha ispat ediyor diyor pozitivist bilim adamları. O da nedir? Şu, e, beraber yaşayan insanlar arasında bu ilkel filozofun diyelim ki bir babası var. Babası e, beraber yaşadıkları günlerde her gün kalkıyorlar beraber yemek yiyorlar beraber işler yapıyorlar hareket ediyor falan. bir gün ilkel filozof bakıyor ki babası artık hareket etmiyor dürtüyor uyanmıyor uykuda olduğunu düşünüyor ama uyanmıyor e, ve bir süre daha bekleyince vücudunda bozulmaların başladığını görüyor ve sonunda kanaat getiriyor ki artık babam gitti babamdan geriye bu beden kaldı. Yani e, o bedeni canlı tutan, o bedeni hareket ettiren, o bedeni e, insan yapan bir ruhun var olduğuna ve o ruh gittiği zaman, yani e, o bedenden ayrılıp gittiği zaman bozulmanın başladığını düşünen e, bir e, süreçten bahsediyor. İşte e, rüyadaki o e, geçici ayrılık bedenden e, ruhun bedene dönmesiyle tekrar hayata dönüyor. Ama işte e, ilkel filozofun e, babasının ruhu bir daha kendisine dönmeyince ne oluyor? Artık onun hayatı sona ermiş oluyor. Böylece e, bu dünyadaki e, varlığı ortadan e, kalkmış oluyor diyor e, Taylor. İşte e, bu ilkel filozof sadece kendisinin böyle bir ruha sahip olmadığını işte etrafındaki bütün varlıkların da böyle ruhlara sahip olduğunu düşünüyor. Mesela avladığı hayvanlarda da bir ruh var. Mesela gölgesinde uyuduğu ağaçta da bir ruh var. Mesela karşılaştığı zaman korktuğu bir aslan veya bir ayıda veya bir kartalda da benzer bir ruh olduğunu büyük o, o dağlarda e, güneşte denizlerde akarsularda da böyle bir ruhun var olduğunu e, düşünmeye başladığını söylüyor ve e, böylece animizm yani ruh e, ruhçubî din anlayışının başladığını iddia ediyor. Tabii bu görüşü savunan insanların yanı sıra bunun böyle olmadığını savunan çok insan var. Müslümanlarda bu görüşte değil çünkü bunun böyle olduğunu yani Taylor'ın anlattığı gibi ilk böyle bir ilkel filozofun var olduğunu ve böyle şeyler düşünerek sonunda işte böyle bir din anlayışına vardığını destekleyen, ispat eden hiçbir veri yok. Bu tamamen 19. yüzyılda oturup geriye doğru dönerek kurgulanmış bir hikaye olmanın ötesinde bir ispatı yok. Bu böyle olabilir de olmayabilir de. Bunu destekleyen herhangi bir verinin olmadığını biz görüyoruz. İşte e, e, bunun yanı sıra arkadaşlar e, varılan e, işte dedik ya insanlar gidip e, keşfettikleri yeni yerlerdeki insanların e, ibadetlerini, e, inançlarını inceliyorlar. Ve bunlardan yola çıkarak bazı neticelere varıyorlar. E, bu tür yaklaşımlara e, getirilen eleştirilerden bir tanesi de e, siz dilini bilmediğiniz, siz kültürünü bilmediğiniz, e, sizinle e, tamamen yabancı olan bir hayatı yaşayan insanların ee, dışarıdan seyrederek, onların hareketlerine bakarak, onların inançlarını, onların e, din anlayışlarını, onların manevi dünyalarını ne kadar tespit edebilirsiniz? Bu gerçekten sıkıntılı bir şey. O insanlar zaten dışarıdan gelen bu yabancılara e, güvenmiyorlar. E, onlara e, gerçek inançlarını, gerçek inançlarını, e, e, din anlayışlarını gösterip göstermedikleri çok tartışmalıdır. Gösterdikleri şeyler, söyledikleri şeyler, yaptıkları davranışların da e, bu Avrupa'dan giden araştırmacılar tarafından ne derece doğru anlaşılıp anlaşılmadığı da çok tartışmalıdır. Dolayısıyla bu o, Avrupalıların şeyi e, dinin başlangıcı hakkındaki e, teorilerinin e, sadece bir teori olarak kaldığını bunların mutlak hakikat olmadığını e, söylememiz mümkün. E, eminim hepiniz sağda solda duymuşsunuzdur. E, bu bakış açısının, bu pozitivist bakış açısının bir sonucu olarak e, din fikrimin, din anlayışının ilk insanların o ilkel insanların gerçek e, nedenini anlayamadıkları gerçek mahiyetini kavrayamadıkları olayları açıklamak için uydurdukları aslında olmayan bir şeye e, verilen bir isim olarak dini görüyorlar veya tanrı fikrini mesela diyelim ki bir yıldırım düşüyor e, insanlar yıldırımın o olağanüstü e, gücünü görüyorlar ve bundan korkuyorlar ve bunu onların da üstünde olan bir güce atfediyorlar. Bu Tanrı'nın işidir diyorlar. Mesela işte büyük bir e, ağaç görüyorlar. Bu Tanrı'nın e, ağacıdır diyorlar. Yani e, böyle güç yetiremedikleri, ihata edemedikleri, karşısında aciz kaldıkları her şeyi Tanrılaştırdıklarını söylüyor bu bakış açısı. Ama bunun böyle olduğunu gösteren hiçbir şey e, e, objektif deliller Olmadan bunlar e, söylemiyor. Dolayısıyla bunlar çoğunlukla e, ne olarak kalıyor? Bir teori olarak kalıyor. Öte yandan İslam'ın, Yahudiliğin ve Hristiyanlığın sunduğu bir başka bakış açısı vardır ki işte demin de ifade ettiğim gibi e, Tanrı vardır. E, biraz önceki pozitivist şeyde Tanrı zaten yoktur. Yani insanların Tanrı diye bir şeye inanmaları tamamen nedir? Bir aldanmadır. İnsanların açıklayamadıkları bir şeye verdikleri bir isimdir diye olaya bakıyorlar. Ama Yahudilik olsun, Hristiyanlık olsun, İslam olsun, Tanrı'nın varlığını insanlara vahiy gönderdiğini, insanlarla iletişim kurduğunu ve onlara yol gösterdiğini kabul ediyorlar. Ee, ve bu farklı bakış açıları e, işte farklı din anlayışlarını ortaya çıkartıyor. Dediğim gibi ilk e, başlarda her ne kadar bu pozitivist bakış açısı dinler tarihinde hakim olsa da zamanla pek çok fenomeni, bun, e, pek çok dini e, davranışı e, bu bakış açısı açıklamaktan aciz kalıyor ve insanlar e, kendi ön yargılarıyla kendi ee, işte inceledikleri dini topluluğun veya grubun e, inançları hakkındaki kendi kanaatlerini bir kenara bırakarak orada gördükleri şeyleri anlamlandırmaya baş, e, bakarak onlar üzerine bir e, din anlayışı kurmaya çalıştıkları fenomenolojik bir din e, anlayışı geliştiriyorlar. Ve günümüzde dinler tarihinin e, e, yaklaşımları nihai olarak son e, hale almış değildir. Halen evrilmektedir, halen gelişmektedir, halen e, geliştirilmektedir. E, bu konuda biz Müslümanların da e, Müslüman e, bakış açısını e, işte yaratıcı bir Allah'ın e, işte her şeyi yaratan ve ilk insana e, aynı zamanda bilgileri veren, e, ona vahiy veren e, bir yaratıcı anlayışını e, geliştirmek, onu desteklemek onu e, diğer insanlara sunmak e, bir sorumluluğumuz olarak e, borcumuz e, olarak varlığını devam ettiriyor. Şimdi e, bu e, kadim dini geleneklerde gerçekten baktığımız zaman e, çeşitli şeyler görüyoruz. Bir kere çoğunluğu Bunların çok tanrıcı şeyler, e, dinler. Bu çok tanrıcı dinlerde e, bölgesel tanrılar var. Mesela şehir tanrıları var. E, hatta e, bu şeylerin e, yani bu bakış açısının e, Tevrat'ın bir parçası e, yani Kitab Mukaddese dahi yansıdığı görülmektedir. Mesela e, sürgüne giden Yahudiler, Kudüs'ten sürgüne giden Yahudiler. Ee, tanrı Yahve'nin e, Kudüs'ün tanrısı olduğunu sürgüne gittikleri zaman artık Kudüs'ten ayrı oldukları için ona ibadet etmemeleri gerektiğini, gittikleri yeni şehrin tanrılarına ibadet etmek e, gerektiğini düşündüklerini bize gösteriyor. Yani bö bölgesel tanrı anlayışları var. Hatta Yahudilerin e, Tanrı anlayışının işte Yahudilerin o seçilmiş millet olma anlayışının arkasında da bunun var olduğu e, iddia edilmektedir. Yani e, bölgesel Tanrılar olduğu gibi etnik e, Tanrılar veya milli Tanrılar da söz konusudur. mesela işte e, ne bileyim işte bir dini bir grubun Tanrısı kendisine e, kendisini o di, e, dini grupla ee, özdeşleştirmiş tanrı anlayışı da vardır. Ee, i̇şte Yahudilerin e, tanrı tarafından seçilmiş millet olma e, fikrinin altında böyle bir milli tanrı anlayışının yattığı da iddia edilmektedir. Bunun bir sonucu olarak Yahudiler o tanrı tarafından seçilmiş bir millet olarak kendilerini görmektedirler. Ama bu tanrı bizim günümüzde artık e, herkesin paylaştığı e, evrensel her şeye gücü yeten, her şeyi bilen bir tanrıdan uzak bir tanrıdır. Bunu da altını çizmemiz gerekiyor. Bu dinlerde arkadaşlar, tanrıların insani özellikleri veya varlıklara benzer yönleri vardır. Bazı tanrılar insanlara, bazı tanrılar hayvanlara benziyor. Mesela, biz e, günümüzde hala e, görebildiğimiz Mısır, eski Mısır tanrılarını işte Mısır'daki piramitlerden veya Mısır'da keşfedilen arkeolojik e, kalıntılardan e, görebildiğimiz, öğrendiğimiz neler var? E, işte o dönemde Mısır'da e, hayvan başlığı e, tanrıların var olduğuna, insanların bu tanrılara ibadet ettiğini biz öğrenebiliyoruz. Ee, başka e, şeylere de, mesela e, neresidir? Göbekli Tepe diye bir yer var biliyorsunuz. E, Urfa'da. E, yakınlarda e, işte bundan e, bir süre önce e, e, tespit edilen bir arkeolojik alan var. Ve bu arkeolojik alanda e, yeryüzündeki e, ulaşılabilen tespit edilebilen en eski mabedin varlığı e, söylenmekte e, burada araştırma yapan e, işte e, bilim insanları e, oralardaki sütunlara e, çizilmiş olan e, çeşitli hayvan figürlerinin işte e, çeşitli tanrıları temsil ettiğini ve o dönemdeki insanların e, din anlayışında önemli bir yere sahip olduklarını iddia ediyorlar. Tabi bunlar sonuçlanmış değil. Nihai e, şeyler oluşmuş değil. Ama önümüzdeki yıllarda bunların da bize daha çok ışık tutacağına e, inanıyoruz. E, ve bu dinlerin pek çoğunda arkadaşlar e, bir e, şey de var. E, ölüm, e, sonrası bir hayatın varlığını da biz görüyoruz. Bazıları yeraltına e, ölümün işte ölüm sonrası hayatın yeraltında devam edeceğini bazıların ıssız sakin kimsenin olmadığı yerlerde devam edeceğini e, şey yapıyoruz. Bunlar çeşitli e, şeylerde e, varlığını bildiğimiz e, temalar. Arkadaşlar e, Sümer dininde e, bizim e, Yahudi Kutsal Kitabı'nda Kur'an-ı Kerim'de de anlatılan e, işte nuh tufanına benzer bir e, şeyin e, varlığını bir anlatının bir e, işte Tufan hikayesinin varlığını görüyoruz. E, bunu gören e, bazı bilim insanları e, işte Yahudiliğin de İslamın da e, Tufan e, şeyini e, Nuh tufanı anlatısını, aslında Sümerlerden e, öğrendiğini, Sümerlerden aldığını iddia etmekte. E, ve bununla işte İslam'ın da, Yahudiliğin de e, aslında orijinal olmadığını iddia etmektedirler. Buna rağmen e, bunun böyle olduğunu e, söylememiz zor. E, gerçekten Sümer e, dini de bu bilgiyi yine e, İslam gibi, Yahudilik gibi ilahi bir kaynaktan almış olabilir ve o bilgi bozulmadan Sümer dininde de varlığını devam ettirmiştir. Daha sonraki vahilerde İslam'a ve Yahudilere de aynı vahiy gelmiş olabilir. Bu yani Müslümanlar ve Yahudiler açısından ciddi bir sıkıntı teşkil etmemektedir. Ama bu şeye yani bu benzerliklere bakarak ee, işte İslam'ın e, bir e, veya Yahudiliğin e, Sümer dininden e, ödünç alınan e, fikirler üzerine kurulduğunu söyleyen bilim insanların da var olduğunu bilmemizde fayda var. Ee, arkadaşlar e, burada e, e, çeşitli e, işte dini geleneklerdeki e, şeyler var. E, hakkında e, bilgilerimiz var E bu notları okuyacaksınız e, ve e, yani burada özellikle e, ben e, ilgi dikkatiniz e, dikkatinizi çekmek istediğim şey Müslüman alimlerin e, diğer dinlere bakış açısının e, çok özgüvenle e, olduğunu size hatırlatmak istedim Milal ve Nihal geleneğinin yani diğer dinlere E, diğer din e, e, diğer dinlere objektif bir bakış açısını e, gösterdiğini e, şey yapabiliyoruz Şehristane'nin e, milay ve Nihali elimizde ama Abdülkadir el-Bağdadi'nin e, kitabı elimizde yok İbni Hazm'ın kitapları elimizde ve inanın arkadaşlar İbni Hazm'ın kitabın mukaddesi e, yönelttiği eleştiriler e, çok e, tabirca ise önemli çok e, ciddi eleştiriler bu eleştiriler batı dünyasında daha sonra biblical criticism denilen kitabı mukaddese eleştiriler eleştirel bir bakış açısını doğuran bir gelenek olduğunu hatırlatmam gerekiyor. Arife Hanım bir soru yazmış. Nuh Tufan'ı tahmini olarak hangi uygarlıkla çağdaş? Şimdi Nuh Tufan'ın tarihini bilmiyoruz kardeşim. Yahudi geleneğinde bir tarihlendirme var. Yahudi geleneğinin tarihlendirmesine göre biz günümüzde 5770 küsürüncü yılda yaşıyoruz. Yani kainatın yaratılışından sonra 5770 yıl geçmiştir. Biz o tarihte yaşıyoruz. Siz de takdir edersiniz ki bu tarihlendirme bilimsel verilerle çelişmektedir. Yani biz e, kainatın yaratılışından 5000 yıl sonra yaşamıyoruz. E, i̇nsanların e, vardığı, e, yani insanların üretmiş olduğu e, çok daha eski. E, mesela işte Göbekli Tepe, yanlış hatırlamıyorsam, 12.000 yıl öncesine ait. Yani 12.000 yıl önce insanlar Göbekli Tepe'de, e, Urfa'da koca koca sütunları ee, şey yapmışlar işlemişler. Üzerine çok e, güzel e, hayvan desenleri işlemişler. Bunları bir araya getirmişler. Bu sütunlardan e, işte belli bir e, şekil vererek bir mabet yaptıklarını biz görüyoruz. Bu gerçekten e, önemli e, bir şey. Bu 12 bin yıl önceye ait. Dolayısıyla e, Yahudi tarihinin e, bize sunduğunun en az iki katı bir tarihten bahsediyoruz. Yani insanın yeryüzündeki tarihi Yahudilerin sunduğundan daha eski bir tarih. Dolayısıyla Yahudilerin bu tarihi bakış açısındaki e, Nuh tufanı tarihine güvenmemiz çok zor. E, ama ben de size e, bu konularda yani şu tarihte olmuştur diyemeyeceğim. E, biliyorsunuz İslam'ın Kur'an-ı Kerim'in yani İslam'ın genel temel kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Evet, Kur'an-ı Kerim'de tarihi olaylar, insanlara tarih bilgisi vermek amacıyla değil, insanlara e, ibret almaları, e, ders almaları, daha önceki milletlerin başlarından geçen olayları öğrenip e, o tür e, sıkıntıları, o tür yanlışları tekrar etmemeleri için anlatılmaktadır. E, bundan dolayıdır ki Kur'an-ı Kerim'de pek çok tarihi olaya referans olmakla birlikte bu olayların ne zaman yaşandığını, e, hangi tarihte yaşandığını, bazı durumlarda o olaylarda rol oynayan insanları hakkında da çok fazla bilgi sahibi değiliz. Mesela en önemli şeylerden bir tanesi Hz. İbrahim'in oğlunu kurban etmesi olayı vardır. Ve Kur'an-ı Kerim e, Hz. İbrahim'in kurban etmek e, istediği şey, nasıl diyeyim kurban etmesi istenen çocuğunun ismini vermez. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey göremezsiniz. Yani çocuğun ismi yoktu. Tevrat'ta vardı çocuğun ismi ve Tevrat'a göre de bu çocuk İshak'tır. Her neyse yani bu bakış açısını ben size sunmuş olayım. Evet. Doğru yani e, bu e, tarihlendirmeyi ben yaklaşık 12 bin yıl e, olarak söyledim ama yani e, bunlar e, birkaç e, yüzyılleri geri oynayabilir. Bunlar e, şey değil. E, sonuç itibariyle e, böyle bir şey var. Mesela e, benim e, fotoğrafını gördüğüm bir şey var. önce 18 bin yılında e, Fransa'da bir mağarada çizilmiş bir e, boğa resmi var böyle boynuzlu bir boğa resmi var e, işte bu boğa resminin e, tarihi olarak 18 bin yıl öncesi tahmin e, şey tarihlendirilmiş Han yani göbekli tepeden de önceki bir şey hani göbekli Tepe şimdi bir duvardaki mağaradaki bir duvardaki resime göre göbekli Tepe çok önemli ciddi bir mimari proje demek Hani e, çünkü birisinde bir resim yapıyorsunuz. Ötekisinde büyük e, insanların böyle kol kuvvetiyle kaldırması mümkün olmayan kütlesel taşları e, taşlardan sütunlar yapıp oraya e, dikiyorsunuz. Bunlar farklı şeyler. Ama şöyle bir orijinalliği var. O 18 bin yıllık e, resmin. Orada da e, o kadar orijinal o kadar e, aslına sadık e, günümüzdeki e, haline o kadar benzer şekilde çizilmiş ki o resim. Onu çizen bir e, insan yani gerçekten e, çok e, gördüğünü resmedebilen, gördüğünü e, e, temsil edebilen e, bunları becerebilme e, kabiliyeti gelişmiş. Hani böyle insanların biraz evvel eleştirdiğimiz gibi o dönem ilkel dönemdi. O dönem e, insanların işte e, beceriksiz, e, kabiliyetsiz e, ilkelliklerinin yaşandığı bir dönemdi diyemeyeceğimiz kadar e, detayları ve aslında uygun olarak çizildiğini görünce e, M.Ö. 16 bin yıllarındaki o e, boğa heykelinin de aslında bir gelişmişliği, bir e, e, sanat, e, üret, sanat eseri, üretme kabiliyetini bize gösterdiğini söyleyebiliriz. Arkadaşlar e, bu e, elimizdeki notlara siz bakıyorsunuz. E, bu akşam için bu kadarla yetinelim. E, tekrar dersimizin başındaki e, şeyi e, e, aksamadan dolayı özür diliyorum. Ee, sağolsun Murat Bey'in yardımıyla çözdük sorunumuzu ama e, inşallah e, bir dahaki hafta böyle bir sorun yaşamayacağımızı ümit ediyorum. E, ben e, pardon bunu nasıl e, paylaşıyorum bana birisi kısaca şey yapabilir mi? bir bakayım Murat Bey'den bu benim ekranımda gördüğüm notları siz görebiliyor musunuz indirebiliyor musunuz bu görücü ederim Kezban Hanım hiç sorun değil yani ben tahmin ediyorum şey değil sıkıntı değil haklısınız yani yeni bir dönemin başında yeni bir ders dinleyeceksiniz ve yani böyle e, ekran donuyor ses e, Siz tabi görmediniz Aslında bizim demin e, Murat Bey ile çözmeye çalıştığımız problem şeydi e, Ben e, programı açtığım zaman e, kamera beni e, gösteriyor yalnız ters gösteriyor yani 180 derece ters gösteriyor. Başım aşağıda e, görünüyorum. E, dolayısıyla e, şey e, bunu nasıl düzeltiriz e, diye uğraştık ve sonunda herhalde başardık. E, i̇nşallah bir daha <gülüyor> böyle e, baş aşağı bir fotoğraf e, şey yapmayız e, vermeyi size. E, onu halletmeye çalıştık. İnşallah haftaya sorun yok. daha durun bakalım Duyacağınız ne kadar ilginç problemler vardır Bu benim yaşadığım bir problem bu Esma Hanım, bu geçen yılki notlarımızın içerisinde bazı değişiklikler var ama değişiklikler hangi bölümlerde olduğunu emin değilim ben Onun için lütfen bu pdf'lerle bir mukayese yaparsanız şey olur. Yani e, anlaşılır. Evet. E, sizin sormak istediğiniz e, bir husus var mı arkadaşlar? E, bugün konuştuğumuz konular böyle bir giriş mahiyetinde e, oldu. E, i̇nşallah e, ilerleyen haftalarda e, daha elle tutulur yani e, şimdi bu bugünkü konularımız hep eski döneme ait dinlerdi ve e, o dinlerle ilgili teorilerdi. E, günümüzde yaşayan dinler ve bu dinlerin e, uygulamalarıyla alakalı bir e, şey e, notlarımız bunu gerektiriyordu. Bir şeyden bahsetmedik. İnşallah e, önümüzdeki haftalarda e, daha böyle etrafımızda mensuplarını görebileceğimiz dinlerden bahsedeceğiz ee, ve ve e, böylece bir dönemi e, tamamlayacağız diye ümit ediyorum mi Evet sizinle birlikte ben de e, bu notları indireyim bu e, bana da lazımlar Çünkü Çok teşekkür ederim Murat Bey. Çok sağ olun. İnşallah e, ben sizden alırım o zaman. Tamam. Planın, mısır Tanrı'nın arka plandaki mantığından bahsetmeniz çok iyi. Ee, ne kastediyorsunuz tam ben şey yapamadım. Ee, yani mısır tanının arka plandaki mantığı derken neyi kastettiğinizi biraz açıklar mısınız? Tamam oldu sonra şey yapabiliriz. Akşam ilk ders olduğu için mi? Ben e, bayağı kalabalık bir sınıf gördüm. E, i̇nşallah e, dersimiz bundan sonra da böyle kalabalık bir şekilde devam eder. E, ben şahsen e, bu o, şeylerin e, Mısır tanrılarının e, hayvan-insan karışım olmalarının arkasında animizmle alakası olduğunu düşünüyorum. E, Tamam. Ama Murat Bey geçen yılda hatırladığım kadarıyla bir sınıf 100 kişiden filan oluşuyordu. Yani baya kalabalık sınıflarımız vardı. E, hiç bu kadar 40'lı e, 50'yi bulduk bugün. Hani o rakamayı çıkmamıştık. Evet. E, Elif Hanım e, e, dediğim gibi bu e, şeylerin bu e, Mısır e, tanrılarının e, insan e, hayvan karışımı e, yani insan hayvan e, bir araya gelmiş yani başı hayvan bedeni insan veya tersi başı insan bedeni hayvan olarak şey yapılmasının e, animizmle alakası olduğunu düşünmüyorum e, yani e, İnşallah bunu daha sonra tekrar şey yapalım. Üzerinde konuşalım. Dediğiniz gibi. Önümüzdeki haftalar. Evet. O zaman ben bütün arkadaşlarımıza hayırlı akşamlar diliyorum. Haftaya tekrar aynı saatte 8'de buluşmak üzere. Herkese bir İyi bir hafta diliyorum. Allah hepinize kolaylıklar versin. Herkese hayırlı akşamlar olsun.